Alabildiğine hain bir denizde en beklenmedik dalgaların salladığı bir teknede bir balina avcısının ne rahat ve kaygısız bir ustalıkla ayakta dimdik durduğunu görmek bir acemiye her zaman şaşırtan aklın alamayacağı bir şeydir. Hele böyle bir sandalda bir adamın babanın üstünde başı dönmeden durduğunu görmek daha da garipti. Ama bunların en garibi küçük flaski dev gölgeli Dagon'un sırtında görmekti. Soylu zincinin serin kanlı, kayıtsız rahat ve akıllara durgunluk veren, barbarca, haşmetli ve güzel gövdesi, denizin salıntılarıyla tam bir uyum içindeydi. Geniş sırtında açık sarı saçlı flask, bir kar öbeğine benziyordu. Binek, binicisinden daha yakışıklı görünüyordu. Çevik, telaşlı, yaygaracı, küçük flask, arada bir sabırsızlanıp tepiniyordu ama, zincinin görkemli göğsünü kıpırdatamıyordu bile. Ben hırsla gururunda dünyamızın gürbüz ve cömert toprağında böyle tepindiğini, toprağansa hiç aldırmadan kendi sularının ve mevsimlerinin akışı içinde sürüp gittiğini gördüm. Üçüncü kaptan Stab'a gelince uzaklara bakarken hiç de telaş göstermiyordu. O. Balinalar belki de korkudan değil de kendiliklerinden dalmışlardı. Böyle dalışlarda ise Stab piposunu yakıp beklerdi her zaman. Şimdi de şapkasının kurdalasına bir tüy gibi taktığı piposunu eline aldı. İçine tütün doldurdu, baş sıkıştırdı ama kibriti zımpara kağıdı gibi sert avucuna tam sürtüp yakmıştı ki, gözleri rüzgardan yana iki yıldız gibi dikili duran zıpkıncı Taştego, gözetleme yerinden şimşek gibi atlayıp heyecanla bağırdı. ''Asılın küreklere, asılın ileri, işte karşıdalar. Bir kara adamı için, Görünürde balina değil, ringa balığı bile yoktu. Yalnız bulanıkça, yeşilin tırnak beyaz bir su parçası ve üstünde de rüzgarda dağılan büyük dalgaların köpüğü gibi incecik serpintiler. Hava orada birden titreşiyor, tın tın ötüyordu sanki. Kızgın demir parçalarının üstündeki hava gibi. Bu dalgalanan, titreşen havanın, bu ince su tapakasının altında balinalar yüzüyordu. Denizin içinden püskürttükleri suların serpintileri, havada uçuşan habercileriydi onların. Şimdi sandalların dördü, çalak yürek, bu bulanık hava ve su bölgesinin ardına düşmüştü. Ama bu bulanık hava ve su, önlerinden akıp gidiyordu, dağlardan hızla inen bir selin birbiriyle kaynaşan kabarcıkları gibi. Starbuck, bir pusulasının iki ibresi gibi şaşmaz gözlerini, Pruva'dan öteye dikmişti. Bir yandan da, çok kısık ama yoğun, keskin bir sesle, ''Asılın küreklere canım evlatlarım!'' diye fısıldıyordu. Gerçi Starbuck, susan tayfasına fazla bir şey söylemiyordu ama, ikinci kaptanın fısıltıları, boğuk buyrukları ya da yumuşak yalvarmaları bu sessizliği bozuyordu arası sıra. Yaygaracı küçük Kütüğün sandalında ise bambaşka bir hava esiyordu. Bağırın, çağırın, bir şeyler söyleyin aslanlarım, bağırıp küreklere asılın. Yıldırımlarım benim, şunların kara sırtlarına çıkarın beni çocuklar. Çıkarırsanız Martas Weinyard'taki çiftliğim sizin olsun çocuklar. Hadi, hadi, hey tanrım, hey ulu tanrım, deli olacağım deli, bakın şu beyaz sulara bakın. Başkütük böyle bağıra çağıra, şapkasını ayaklarının altına aldı, üstünde ter ter tepinip ta uzaklara fırlattı. Sonunda çayırlarda azmış bir tay gibi sandalın kıçında hoplayıp zıplamaya başladı. Hemen arkalarından gelen stop, yakmadığı piposu dişlerinin arasında ağır ağır filozofça konuşuyordu. Şu herife bakın hele, kaçırmış bu flask. Vallahi kaçırmış. Kaçırmış mı? Bırakın kaçırsın kaçırabildiği kadar. Siz çekin keyifli keyifli. Haydin canlar. Akşam yemeğine pasta var sizlere. Keyifli çekin diyorum size. Çekin bebelerim. Çekin yavrularım. Çekin. Nedir bu telaşınız yavaş yavaş? Hiç durmadan çekin yiğitlerim. Çekin hiç durmadan. Çekin işte o kadar. Bel kemiklerinizi çatlatın. İkiye bölün ağzınızdaki bıçağı. İşte o kadar. Acele etmeyin diyorum size. Acele etmeyin de şişirin, patlatın akciğerlerinizi, karaciğerlerinizi. Ama gizemli Ahab'ın o kaplan sarısı adamlarına söylediklerini burada size iletmem daha iyi olur. Çünkü sizler Tanrı'nın mutlu ülkelerinde kutsal bir ışığın altında yaşıyorsunuz. Ahab'ın kasırgalı alnıyla... Kızıl ölümlü gözleriyle köpükten birbirine yapışmış dudaklarıyla avını kovalarken söylediklerini yalnız kötü denizlerin imansız köpek balıkları duymalı. Bu arada sandallar uçar gibi gidiyordu. Flask de bir de bu balina diye uydurma. Bir canavarın lafını ediyor. Bu balinanın kuyruğuyla sandalın pruvasına sataştığını söylüyordu. Flaskin bu coşkun sözleri öyle doğru gibiydi ki adamlardan bir ikisi ürkek ürkek arkalarına baktılar. Oysa tüm kurallara aykırıydı bu. Çünkü kürekçilerin gözleri kapalı, başları önlerinde olması gerekirdi. Böyle belalı anlarda onların yalnız kulakları ve kolları işleyecekti. İnsanı şaşkına çeviren, ürküten bir sahneydi bu. Güçlü denizin geniş kabartıları, uçsuz bucaksız bir meydanda yuvalanan dev gülleleri andıran dalgaların sandal bordalarında çıkardığı boğuk uğultular, keskin bir dalganın sırtında neredeyse ikiye biçilecekmiş gibi sandalın bir andurup bekleyişi, sonra birden suların uçurumuna derin derin dalı verişi, Karşı tepenin sırtına çıkabilmek için sandalların yeniden mahmuza kamçıya davranışları, yeniden öbür yamaçtan aşağı kızakla kayar gibi dikine kaymaları, tüm bunlar, gözcülerin, zıpkıncıların bağrışmaları, kürekçilerin heyecanlı solumaları, çığlıklar atan yavrularına doğru koşan bir yaban tavuğu gibi, sandallarının ardından pupa yelken gelen fil dişi pekutun eşsiz güzelliğiyle birleşip deli ediyordu insanı. Ne karısının koynundan ayrılıp kendini ilk savaşın coşkunluğuna atan acemi bir asker, ne de öbür dünyada tanımadığı iki ruhu aslayan bir ölü duyabilir, avladığı ilk balinanın büyülü ve allak bullak sularında kürek çeken bir adamın duyduğu derin ve garip coşkuları. Kara bulutların denize salladığı gölgeler içinde balinaların üstünde kaynaşan ak sular gittikçe daha iyi görünüyordu. Su püskürtüleri artık birbirine karışmıyor, sağa sola doğru birbirinden ayrılmaya başlıyordu. Balinaların dümen suları birbirinden ayrılıyor gibiydi. Sandallar da iyice yayıldılar. Starbuck doğru rüzgar altına giden üç balinayı kovalamaya başladı. Yelkenimizi açtık ve gittikçe artan rüzgarla sandalımız büsbütün hızlandı. Az sonra öyle çılgınca ilerlemeye başladık ki Iskarmozlardan çıkarmasınlar diye kürekleri daha çabuk işletmek zorunda kaldık. Derken büyük bir sis bulutu içine girdik. Ne gemiyi görebiliyorduk artık ne de öteki sandalları. Starbuck yelkenin iskortasını çekerek asılın çocuklar diye mırıldandı. Bora patlamadan önce bir tanesini yakalayabiliriz. Bakın beyaz sular şurada yaklaştık daha çabuk. Az sonra sağımızdan solumuzdan arka arkaya gelen iki çığlık öteki sandalların da balinalara yaklaştığını haber verdi. Bu çığlıkları duyar duymaz Starbuck bir şimşek hızıyla fısıldadı. ''Kalk ayağa!'' Kuyekuyek zıpkını elinde fırladı kalktı. Kürekçilerin hiçbiri yanı başımızdaki ölüm tehlikesini görmediler ama ikinci kaptanın dik bakışlarından ve gergin yüzünden en belalı geldiğini anladılar. 50 filin birden yuvarlanmasını andıran korkunç bir uğultu geliyordu sulardan. Bu arada sandal sisin içinde azgın yılanlar gibi baş kaldıran dalgaları yara yara ilerliyordu. İşte sırtı. Şurada. Şurada. Kondur şuna bir tane diye fısıldadı Slar bak. Sandaldan ıslık gibi bir ses kopu verdi. Kuik zıpkınıydı bu. Ve birden sandal, görünmez bir elle, kıçtan itilip kakılmış, önden de bir karaya çarpmış gibi oldu. Yelken gümbür gümbür çöktü, yanı başımızdan kızgın bir buhar fışkırdı, depreme benzer bir şey altımızdan paldır küldür geçti. Gemicilerin soluğu kesilivermişti neredeyse, kendimizi birden... Yoğurt gibi kabaran bembeyaz suların içinde darmadağınık bir halde bulduk. Bora, balina ve zıpkın birbirine karışmış ve zıpkının sadece sıyırdığı balina kurtulup kaçmıştı. Sandal iyice sulara batmış ama kurtulmuştu yine de. Çevresinde yüzerek küreklerimizi topladık, onları sandala atıp tekrar tekneye tırmandık. Oturduğumuz yerde dizlerimize kadar su içindeydik çünkü tekne yarıya kadar su doluydu. Denizlerin dibinden yükselen bir mercan kayalığının üstünde otura kalmış gibiydik dalgalar arasında. Rüzgar arttıkça arttı. Dalgalar kalkanlarını birbirine çarptılar. Kasırga ıssız çayırlar ortasında beyaz bir ateş gibi uğulduyor, kükrüyor, çatır çatır çevremizi sarıyordu. Yanmadan yanıyorduk bu yangının içinde. Ölümün ağzında ölümsüzdük. Boşuna bağırdık durduk öteki sandallara. Böyle bir... Bora'da onlara seslenmek alev saçan bir fırının bacasından aşağı seslenmek gibi bir şeydi. Bu arada üstümüzden uçup geçen bulutlar, sandalı sarsan köpükler ve sis yaklaşan geceyle birlikte kararıyordu. Gemiden eser yoktu ortada. Azgın deniz sandaldaki suları boşaltmak için gösterdiğimiz tüm çabaları boşa çıkarıyordu. İşe yaramaz küreklerimize birer can kurtaranmış gibi sarılmıştık. O sırada Starbuck su geçirmez kibrit kabını çıkarıp bir hayli uğraştıktan sonra feneri yakabildi. Bir deneyin ucuna takarak Kuyu Kuyek'e uzattı. Kuyu Kuyek de o uçsuz bucaksız ıssızlığın içinde bu zaballı ışığı bir umut bayrağı gibi tutarak oturuyordu. Kemiklerimize değin işleyen sular içinde soğuktan titreye titreye öteki sandallardan da gemiden de umudumuzu keserek gün doğarken gözlerimizi havaya kaldırdık. Deniz hala sis içindeydi. Sönmüş fener sandalın dibine atılmış duruyordu. Kuikuek birden bir ayağa fırladı. Ellerini boru gibi kulağına koyup dinledi. Fırtınanın bastırdığı bir gıcırtı, halat ve direk sesine benzer hafif bir gıcırtı duyduk hepimiz. Bu gıcırtı gittikçe yaklaştı ve koskoca bir hayalet yoğun sisleri yardı. Korkudan hepimiz denize atladık. Bekot olanca heybetiyle Karşımıza çıkmıştı. Aramızda bir gemi boyu mesafe vardı ancak. Bir an sandalımızın geminin önünde bir çağlayanın dibindeki yonga parçası gibi dalgalarda bomboş sallandığını gördük. Sonra koca tekne üstüne bindirir gibi oldu ve yarı batmış sandal geminin arkasında kaldı. Gene sandala doğru yüzdük. Dalgalar da ondan yana attı bizi. Sonunda bizi sağ salim gemiye çıkardılar. Bora patlamadan önce öteki sandallar balinalara bağlı halatları kesip tam zamanında gemiye dönmüşlerdi. Pequod bizi bulmak umudunu yitirmişti ama bir küreye bir zıpkın sapına rastlamak battığımıza bir kanıt bulmak amacıyla dolaşıyordu oralarda. Yaşam dediğimiz bu acayip, bu karma karışık işte öyle garip anlar olur ki insan şu koca evreni büyük bir şaka olarak görür. Bu şakayı pek anlamasa bile kendisiyle alay edildiği kuşkusuna düşer. Yine de yürekli kalır, tartışmayı doğru bulmaz. Tüm bu olan bitenleri, tüm inançları tüm din ve mezhepleri görülür ya da görünmez, her şeyi nedenli kaskatı, nedenli yumru yumru da olsa yutar, sindirme gücü, Çok gelişmiş bir deve kuşunun mermileri ve çakmak taşını yuttuğu gibi küçük zorlukları ve üzüntüleri, beklenmedik felaket korkularını, elini kolunu ya da canını yitirme tehlikelerini, tüm bunları ve ölümü bile gözle görülmeyen ve sağa solu belli olmayan o koca şakacının gülerek attığı birer şamar, keyifli birer sille sayar.